Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepimize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize güzel bir iman, güzel bir sıhhat nasip etsin. Allah Azze ve Celle hepimize hayırlı ömür nasip etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizlere hesaba çekmesin. Şu gelen mübarek günlerde Allah Azze ve Celle hayrımızı artırsın, imanımızı, gayretimizi artırsın, Müslümanlara birlik, beraberlik nasip etsin. Evet kardeşlerim, iman derslerine devam ediyoruz. İman derslerinin içinde sizlere bir ayeti Kerimeyi işlemeyi düşünüyorum. Meselelerin daha iyi anlaşılması, daha meselelerin netleşmesi için öğrendiğimiz şeylerin hayata tatbiki gerekir. Biliyorsunuz öldükten sonra dirilmeye ve insanların dirildikten sonra mahşer yerine gelmeye iman konusuna geldik. Bu noktada bir ara ders yaparak gene sohbetlere devam edeceğiz inşallah. Sizlere işlemek istediğim ayet-i kerime Nisa 88 ve 89. ayet-i kerime. İmanla alakalı, günahla, kalplerin ters dönmesiyle, ahirete imanla çok yakinen alakalı olduğu için bu ayet-i kerimeyi seçtim. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala şöyle buyuruyor kardeşlerim. Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğru yol bulamazsın. Evet kardeşler, ayet-i kerimeyi tekrarlıyorum. Allah Azze ve Celle, ey müminler diyor, sizlere ne oluyor ki işledikleri günahlar yüzünden kalpleri düz olmuş o münafıklar hakkında iki grup oluyorsunuz diyor. Halbuki diyor onlar işlemiş olduklarından, hak ettiklerinden Allah onları tekrar ne yapmıştır? küfretçe çevirmiştir. Sohbetin de başında devamını zikrettiğimiz gibi Allah kime hidayet ederse onu kimse ne yapamaz? Saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğru yolu bulamazsınız. Evet. Allah bizleri bu duruma düşmekten beri buyursun. Bir Müslüman bu duruma nasıl düşer? Kalpler nasıl tertiz olur? Bunun birçok etkeni var kardeşler. Dünya gelinlik bir kız gibi süslenip, püslenip önümüze gelirse veyahut makam, hız, nefis, şehevi arzular veyahut dünyadaki değişik değişik nimetler veyahut Karun'un, Firavun'un misalini, Nemrut'un misalini düşünürseniz, bu gibi duygular insanın bazen gözünü ne yapar? Köreldir. Ve insanın bir imtihanı vardır, bir imtihan noktası vardır. Hasır çubukları gibi insana arz edildiğinde, kalpler bunu içmeye başladığında kalpler kararır, gözler kararır, Artık gönüller ne yapar? Puslanır, kilitlenir. Hayır kapıları kapanır, şer kapıları sonuna kadar ne yapar? Açılır. Ve vücuttaki et parçası bozulduğu zaman artık düşünce bozulur, konuşma bozulur, ileriye bakış bozulur. <gülüyor> ve hatta Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dediği zaman onlar ne der? Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncular sizlersiniz derlerdir. Allah bu duruma düşmekten beni de sizi de neslimizde korusun kardeşlerim. Evet. Hakikaten çok kötü bir durum. Biz nefis olarak, Müslüman olarak, din kardeşi olarak birbirimize dikkat etmezsek vallahi düşeceğimiz yer orası. Bugüne kadar kaç tane kardeşimizi kaybettik böyle? Ne kadar kardeşimiz aramızdan kaydı kaydı gitti? Dedikodular, kıybetler, ayrı ayrı görüşmeler, fiskoslar, tiskoslar sonra kaybolup gittiler. Cemaate gelmeyen insanlar ara ara insanlarla çok rahatlıkla ne yapabildi? Görüşebildi. Bakın, cemaattan kopan değişik şeylerden, birileriyle görüşen insanların buradan koptuğunu görürsünüz. Bedenen kopmasalar ruhlan ruhen koptuğunu görürsünüz. Pislik birine bulaştığı zaman başkasına o pisliği bulaştırmadan durmaz kardeşlerim. Onun için Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İşte Allah Azze ve Celle bizleri uyarıyor. Ey müminler size ne oluyor ki diyor. Bu tip kalpleri ters düz olmuş sırf işledikleri günahlar yüzünden size ne oluyor da iki grup oluyorsunuz? Yani o iyiydi, o kötüydü. Halbuki diyor o saptı Allah'ın indirdiğinin dışına ne yaptı? Hareket etti diyor. İşte bu ayetten 91. ayete kadar kardeşlerim özel olarak Kur'an'ın geldiği tarihte ve çerçevede genel olarak da her yerde her Müslüman toplulukları içinde Müslümanlarla Müslüman olmayanlar arasında hep ilişkiler vardır. Allah Azze ve Celle bu ilişkilerin ölçüsünü bize ne yapıyor? bildiriyor. İslam başka inançları ve hayat tarzlarını benimseyen fertlere ve gruplara hayat hakkı tanıdığı, onları hem kendi içinde hem dünya yüzünde korumayı Müslümanlara ödev kıldığı için ilişkilerin taraflara zarar vermemesi amacıyla bazı kurallara bağlanmasına ihtiyaç hasıl olmuştur. İşte bu ihtiyaç hem ayetle hem de aleyhissalatü vesselamın onun çizgisindeki halifelerin uygulamalarıyla her zaman örnek şekilde bize ne yapmıştır, gelmiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde, çeşitli ilişkilere girmek durumunda oldukları gayrimüslimler, birçok şekilde şekillenmiş, çeşitlenmişti. O zaman Medine'de kitap ehli müşrikler olduğu gibi, Kitapsızlar, ateistler, zerdüşler de bulunmaktaydı. Yani dinsiz insanlar da yaşamaktaydı. Ve Medine'de daha çok kitap ehli, özellikle Yahudi olanlar vardı. Bunlar e, orada toplanmaları hasep kendi kitaplarına zamanın nebisinin zamanının yaklaştığını ve Yesrib'e, Karataş'la o Medine'ye hicret edeceğini kitaplarında görmüşlerdi. Ve İsrailoğullarında iki sülale vardı ki birinden kral, birinden alim, peygamber gelirdi. Onlar ne yaptılar? Biz gidip oraya yerleşirsek zamanın nebisi biz oluruz düşüncesiyle ne yapmışlardı? Oraya yerleşmişlerdi. Buna binaen Medine'de gerçekten kitap ehli ve ilim ehli olan birçok insanlar mevcuttu. İşte gayrimüslimler, Müslümanlarla gruplar arası siyasi ilişkiler de vardı. Onlar da şu kategorilerdi. Bakın hasımlar vardı, düşmanlar vardı, anlaşmalı olanlar vardı, anlaşma yapmış olmayanlar vardı ve tarafsız olanlar vardı. İşte bazılarına göre Uhud savaşı sırasında Müslümanları, yarı yolda bırakıp geri dönen Abdullah bin Ubey bin Selül ve adamları olan Medine'li münafıklar için Allah Azze ve Celle bu ayet kelimeyi kerimeyi indirdi diyen sahabeler olmuştur. Bazıları ise Medine'de yaşayan ve Uhud Savaşı'nda geri dönen münafıklar değil, Mekke'de yaşayan gerçekte putperestler olduğunu söylemişlerdir. Ama taberinin tercihine göre, Bunlar Mekke halkından önce Müslüman olup sonra dinden çıkan mürtetler hakkındadır. Bu ayetin uzun sebebi demiştir. Öyle veya böyle sebebi ne olursa olsun bu ayetin anlattığı münafıklar zümlesidir. Yani iniş sebebi hangi sebebe dayanırsa dayansın Allah Azze ve Celle'nin Kur'an'da bildirdiği insan tiplemelerinden kim var? Müminler var, kafirler var münafıklar var. Bu üç tipleme var. Kafirler de kendi aralığında müşrik kafir diye ayrılıyor. Yani her e, müşrik kafirdir, her münafık kafirdir ama her kafir müşrik ya da münafık değildir biliyorsunuz. Burada da sebebi ne olursa olsun bu ayette belirtilen münafıklar zümresidir. Allah bu insanların bir daha samimi olarak İslam dinine girmeyeceklerini Elbette bilmektedir. İşte bu yüzden bizleri ne yapıyor? Uyarıyor. Daha önce iman ehli olabilir. Gerçekten samimi olabilir. Hacca da gitmiş olabilir. Beş vakit namazını da kılmış olabilir. Ha da kılmaya da ne yapabilir? Senin aranda gördüğünde devam edebilir. Ama ne yapmayın? Aldanmayın diyor. Çünkü bununla alakalı münafıkın suresi var. Birçok sureler, hadis-i şerifler o kadar net detayına kadar anlatılmış ki ama buna rağmen en çok aldandığımız konulardan bir tanesi. Mesela hiçbir münafığın siz paspal giyindiğini gördünüz mü? He? Gördünüz mü? Giyinmez. Onlar giyinişe önem verirler. Konuşmaya önem verirler. Duruşa önem verirler. Bir yere geldiklerinde taltifini yaparlar, isterler. Konuştuğunda sözünüz dinlenmesini isterler. Hatta ve Vesselam'ın zamanındaki münafıklar konuştuğunda sahabe ne diyor? Allah Resulü şöyle de onları dinlerdi diyor. Yani hayran hayran. Ama diyor onların içi boş, cehennem kütükleridir. Yani hiçbir Müslümana vela ne yapmazlar? Duymazlar ve o sürü bu sürü arasında sadece çıkar ilişkisi güden, laf getiren, götüren Müslümanları bölmekten başka bir işe yaramayan zavallılar topluudur. Yani aslında kendilerini aldatan, kendilerini ateşe adım adım götüren insanlardır. Şimdi bunlar öldükten sonra dirilmeye iman etse bunu yapar mı? Hesaba iman etse bunu yapar mı? Demek ki gözünün önünü artık hangi şey bürüdüyse, şehevi arzular, dünyalık nimetler, artık her neyse bu amelleri yapma. Onlara ne yapıyor? Hoş geliyor. Bakın, bu Medine'nin en meşhur münafığı kimdi? Evet. Ondan bahsederken sahabeler ne diyor biliyor musunuz? O diyor çok hayırlı birisiydi. Yolda kalana yardım eder, fakire fukaraya yardım eder, düşkünün elinden tutar. Ama diyor, sen Medine'ye gelme zamanındayken biz onu kral seçecektik diyor. Ona taç giydirecektik diyor. Sen diyor gelince o ortada kalıverdi diyor. Bunun yaptığı ondan diyor. Yani bakın bir imtihanda o ne güzelliği, ne hayırseverliği, hiçbir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. Uhud savaşında Müslümanların hezimete uğramasına kadar ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Gidiyor Müslümanları bırakıyor. Yahudilerle, müşriklerle ne yapıyor? İşbirliği yapıyor. Evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin hayırdan ayırmasın, ahirete iman, öldükten sonra dirilmeye iman meseleleri çok çok önemli meselelerdir. Bu meseleler kaçtı mı insanın artık davet etse birileri desinler, hayır yapsa birileri övsünler, cihada gitse ne kadar güçlü desinler diye yani kalp ne yapmış bozulmuş. Onun amelleri ona hiçbir zaman fayda ne yapmaz? Vermez. Evet. Ayette ifade edildiği gibi yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah kendilerini baş aşağı getirdiği kimselerdir. Yani Allah kimseye zulüm etmez. Nitekim inkara sapanları ise ister uyar ister uyarma onlar için birdir. Onlar imana gelmezlerdir Allah Azze ve Celle. Bu ayet ortada olduğu halde aleyhissalatü vesselamın tebliğine devam etmesi de gösteriyor ki burada söz konusu edilen ve imana gelemeyeceklerini bildiren belli birkaç kafirdir. Bakın münafıkların başının oğlu Abdullah'a Allah Resulü aleyhissalatü her zaman ne yapmıştır? İyi davranmıştır. İyi davranmasa ne olacak? Yani küçük Ağaç büyük ağacın gölgesinde büyür. Baka baka ne yapacak? O da aynısı olur. Ama aleyhissalatü vesselamın daveti elden bırakmaması, onlara her zaman iyi davranması, en azından etrafına bunun bulaşmasını ne yapmıştır? Önlemiştir kardeşlerim. İşte burada Allah Azze ve Celle Nisa 88'de söz konusu edilen bu iflah olmaz grubun durumunu açıkça ifade ederken, bu münafıklar hakkında hüküm verirken bunlar yüzünden kalkıp da birbirinizden çekişmeyin. Gruplara ayrılmayın. Bunlar yüzünden birbirinizin gücünü ne yapmayın? Kur kırmayın. Bu çekişmeyin, devam ettirmeyin diyerek Allah'ın saptırdığını siz mi doğru yola getireceksiniz? Mealindeki ifadeyle bu ne yapmıştır? Ortaya çıkmıştır. Hani insan bir örnek vermek istiyor ama korkuyor. Hepiniz gözünüzün önüne şöyle münafık atlettiğiniz birini getirin. Yani gözünüzün önüne yaptığı yıkımları anlarsınız. Gizli saklı kardeşinizden, seninle görüşüp cemaat hakkında gizli gizli fit veren, Müslümanlar hakkında kötü kötü söz söyleyen, şöyleden böyleden o insanları gözünüzün önüne getirin. Sadece çıkar ilişkisi için yanınıza geldiğini, ne size yar olduğunu, ne de bir başka yere yar olmadığını ne yaparsınız? Görürsünüz. İşte Allah Azze ve Celle'nin Allah'ın saptırdığını siz mi doğru yola getirmek istiyorsunuz? Ayeti ortaya ne yapar? Çıkar. Allah bizleri böyle duruma düşmekten alıkoysun ve münafıkların fitnesinden korusun kardeşlerim. Görüldüğü gibi bu olayın açıklığa kavuşmasında sadece ilahi vahiy rol oynamıştır. Aleyhisselatü Vesselam daha hayattadır. Ve Allah ile olan irtibatı devam etmektedir. Hikmeti ne olursa olsun Allah'ın kesin hükmünü verdiği bu konuda elbette insanlar için başka seçenekte ne atmaz kalmaz. Şimdi bakın bizim durumumuzda vahiy ile desteklememe mümkün olmadığı halde belli insanların bizim davetimizden yola gelip gelmeyecekleri de belli değildir. O halde bize düşen böyle özel şahıslara ait, özel olaylardan değil, şahıslarla uğraşmayı bırakıp, Kur'an'ın gelen genel prensiplerine bakarak, bize düşen, elçiye düşen görev tebliğdir. Biz tebliğimizi yapacağız, gerisini ne yapacağız? Allah'a bırakacağız. Ayette geçen, inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi ister isterler cümlesine bakarak, Buradaki o insanların size getirdiği, yapmış olduğu bu zararları gözden geçirirken sana gelen bu söz, sana gelen bu şahıs ahirete imanını mı artırıyor yoksa ahiretle bağını mı kesiyor? İmanını artıran insanlarla senin bağını mı kesmeye çalışıyor yoksa kuvvetlendirmeye mi çalışıyor? Bunu ne yapacaksınız? Gözden geçireceksiniz. Çünkü onlar... Sizini aynı duruma getirmek için ne yaparlar? Çalışırlar diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunların türlü türlü huyları, türlü türlü hareketleri vardır. Yalancıdırlar, korkaktırlar, nemmamcıdırlar, lafa eklerler, getirirler, götürürler, senin lafını ona götürürler. Her şeyi yaparlar ve kendileri hiçbir şey yapmamış gibi aradan sıyrılıp Çıkarlar. Ne var ki sözde çoğunluğu savunanlar uygulamada bunun diğer inanç sistemlerinde kültür ve ideolojilerinin ortadan kalkmalarında ve dünyada tek bir kültürün kalması şeklinde gerçekleşmesini hedeflese de bunca insan inançları farklı olduğu halde bir araya geldiğinde bu insanlar hangi toplulukta olursa olsun onların birliğini beraberliğini ne yapar? Bozar kardeşlerim. Sen onların dinlerine uymadıkça Yahudiler de Hristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaktır. Ayeti de bunun ifadesini ne yapıyor? Getiriyor. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın niye münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa Allah onları iki yüzlü tutumlarından dolayı aşağılığa mahkum etmiş. Allah'ın saptırdığını siz mi doğru yola iletmek istiyorsunuz? Allah'ın saptırdığına sen çıkış yolu bulamazsın. Evet, ayet bu. Münafıklar hep mantıkla konuştuğu isim, bazen cahil ve saf Müslümanlar hakikaten etkilenebilir. Kur'an'la ile dileyip bükerek konuşabilir. Ayette Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi konuştuklarında dinlersin diyor. Zengin, gösterişli görünebilir. Allah ona da Kur'an'da dikkat çekmiş. Münafığın asıl amacının kazanç olduğunu anlatmaktadır. Ama Allah onları tepe taklak ediyor. İstediğiniz kadar uğraşın, bu cümle hidayete ermez diyor. Kardeşlerim her münafık yalnızdır. O ızdıraptan, o üzüntüden kendi duvardan duvara vurur. O yüzden başkalarının da kendisi gibi sapmasını ister. Ama tabii direkt gel benim gibi ol, benim gibi dinsiz ol, benim gibi şöyle ol demez. Öyle dese alacağı cevap belli. Kur'an da öyle demez. Ama onu karışık labirentlerin içine çeker. Gerçek din gibi o labirentlerin içinde onu ne yapar? Boğar. Adam sonunda ben bunu yapacağım der. Ama yaptığı farklı ameli ne yapar? farklı olur, konuşman gülmen, yürümen her şey haram der ve Allah bunu böyle böyle diyor der o insanda zayıfsa ya zayıf insanı ya çıkarı olanı seçer zaten münafık onu boğunca da kendine ne yapar, çeker zaten şeytan da ne yapıyor böyle yapıyor, ne yapıyor ben Allah'tan korkarım ben çağırdım, sen uydun ben o Rahman'dan korkarım der, çekilir Mahşer yerinde seni ne yapar? İşlediğin günahla karşı karşıya getirir. Kendi nasıl gidiyor? Müslümanları bırakıp mal için, para için, rahatlık için ama giderken bahane bulur. Ama bu bahaneyi bularken mutlaka Allah ile aldatmaya çalışır. Kendisi de örnek olur, kendini gösterir. Sen de git, sen de git ve bu da dava dursun der. Seni de kendi gibi duruma çekmeye çalışır. İşte Allah Azze ve Celle işledikleri günahlar yüzünden tepe taklak olmuşken diyor. Niye iki grup oluyorsunuz? Allah hepimizin imanını zayi etmesin kardeşlerim. Sosyal yaşantıda bu gibi insanlara Allah için çok dikkat edin. Çünkü bu yüzden Müslümanlar asr-ı saadet devrinden beri hep yaralar almıştır. Münafıklara ve bu tip insanların karakterlerine dikkat etmezsek en sevdiğimiz insan hakkında bile suizan ne yapabilirsiniz? Besleyebilirsiniz. Öyle sinsice sana yaklaşır ki hiç sana gelmeyen, selam vermeyen insanlar, mesela Harun Hoca bilir, dört tane şahıs vardır. Şimdi elhamdülillah hiçbiri yanıma gelmiyor. En son bir tanesi geliyordu, onun da ayağı kesildi. Bunlar niçin gelirdi Harun Hoca yanıma? Bak ben konuşmayı mı söylesin? İşte mesela Yakup senin hakkında şunu dedi. Yakup şöyle yapıyor. Yakup böyle yapıyor. Böyle bir laf olmadıkça asla gelmezlerdi. Ne kadar söyleyeceği lafın önünü kesersen kes muhakkak bir şeyi mana eder o lafı söyledi mi de ne yapardı? Bir dahaki lafa kadar araki olasın. Şimdi böyle bir laf senin kulağına geldi mi, bu sefer sevdiğin insan hakkında o senin kulağını ne yapıyor? Tırmalıyor. Bu bir. Böyle bir sözü duyduğunda sen de insansın. Gayri ihtiyari bir ağzından bir laf çıkabiliyor. Getiren aynı zamanda hemen karşıya da bunu ne yapıyor? Götürüyor. Bu sefer gönüller kırılıyor. Kardeşler birbirine ters düşüyor. İşte bunlar hep münafıkların nedir? adetleridir. İki Müslümanın arası dargınsa diğer Müslüman onları barıştırmak için yalan bile söyleme hakkına sahip. Bak senin hakkında şöyle düşünüyor bak. Ne kadar hayır öyle mi ona gider senin hakkında bak ne kadar güzel düşünüyor diye Ne yapar? Onları barıştır. Ama münafıksa bunları birbirine düşürerek istediği gibi ne yapabilir? Hareket edebilir. Evet bu kendi nefsin ve sizler için birer nasihattı kardeşlerim. Devam ediyoruz. İnsanların tekrar dirildikten sonra mahşel yerine, geleceklerine iman. Bu da ahirete imanın önemli şubelerinden bir şubedir kardeşlerim. İnsanlar tekrar dirildikten sonra biliyorsunuz sadece dirilmeyle bunu yapmayacak. Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi herkesin kuşunu boynuna astık. Kiminin sağından, kiminin solundan, kiminin önünden, kiminin de arkasından verilecek. Allah amel defteri önünden ve sağından verilenlerden eylesin. Ve sonra hesaba çekilme zamanları gelince Allah amelleri yazan meleklerin bu defterlerini getirmeleri emredilecek. Ve bu defterler ne yapılacak? Verilecek. Evet Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. O defterde neler var kardeşlerim? Hı? Küçük demeden, büyük demeden, ne yapmışsak hayır namına, ne işlemişsek şer namına, hepsi o defterde ne yapılacak? Zapt edilecek. Allah o günde bizlere merhamet etsin. Hesabı kolay olanlardan eylesin. Şimdi bazen birisi vefat ettiğinde ne kadar iyi insanıyım bak, ne kadar hoştu. İşte şöyleydi, böyleydi der, şey yaparlar. Ama melekler baktı mı kitaba nereden bakıyor? En baştan itibaren bakıyor. Allah bütün ahirete boyunca, dünya boyunca ahirete çalışan sanmı kullardan eylesin. Evet kardeşlerim. Devam eden rivayette Abdullah bin Ömer naklediyor. Aleyhisselatü Vesselam, insanlar kıyamet günü alemlerin Rabb'in huzurunda hesap vermek üzere dururlar. Bunlardan bazıları kulaklarının yarısına kadar ter içindedir. Yine devam eden rivayette Aleyhisselatü Vesselam, kıyamet günü güneş mahlukata yaklaşır ve aralarında sadece bir mil kalır. Öyle olur ki kardeşlerim, ben hadislerin tamamını cem ederek söyleyeyim size, İmam Bukhari naklediyor. Güneş bir ziraya geldiğinde kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi boyuna, kimi de terin içine ne yapar? Batar gider. O kadar sıcak, o kadar hararetli olur ki insanların hali öyle şaşkın içinde olur ki herkes çırılçıplak, sünnet bir, sünnetsiz bir vaziyette mahşer yerinde ne yapar? birikir. Ayşe annemiz onlar utanmazlar mı? Onlar sıkılma, sıkılmazlar mı? Ya Allah'ın Resulü yanındakine bakmaz mı dediğinde ya Ayşe o gün insanların öyle hali olur ki kimse kimsenin yanında kim var ne yapmaz görmezler. Ve kıyametin o mahşer yerinin dehşetiyle insanlar bir araya gelir ve derler ki bugün Rabbimiz çok gazaplı. Biz insanlığın atası Adem'e gidelim ve ona diyelim ki bugün Rabbımız çok gazaplı, sen insanlığın atasısın, Rabbımıza e gitsen de bizim hakkımızda şefaatçi olsan desek derler diyor. Ve bütün insanlık toplanır, Adem Aleyhisselam'a gider. Adem Aleyhisselam ne der? Ben yasak olan bir şeyi çiğnedim. Ve cennet gibi bir nimetten mahrum oldum. Nefsi nefsi der ve Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gitmekten korkar. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. İstediğimiz en ufak bir hayırla nasıl seviniyoruz? Kıldığımız bir namazla, tuttuğumuz oruçla veyahut bir haşla kendimizi direkt cennetin içinde çok rahat görebiliyoruz. Bakın insanlığın atası... Adem aleyhisselam affedilmedi mi? Edildi. Resulluk verilmedi mi? Verildi. İnsanlığın atası kılınmadı mı? Kılındı. Ama buna rağmen nefsi, nefsi diyor biz ne yapıyoruz? Allah için gidişatımızı düzeltelim. Ahirete iman derslerinin kadri kıymetini bilelim. Orada her şeyden hesaba verileceğiz, çekileceğiz. Bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda ki bütün hayat boyu imtihandır dinimizin emrettiği kolay olan neyse onu tercih edelim kardeşlerim. Ahirette bize sıkıntı verecek her şeyden uzak duralım. Çünkü hesap verecek sensin. Kabre girip Münker ve Nekir meleği geldiğinde onların sorgusuna cevap verecek sensin. Mahşere sen çıkacaksın. Hesap sana defter verildiğinde teker teker hesabını sen vereceksin. ise nefsi nefsi demek bize daha çok yakışır değil mi? Allah bizlere hayır versin. Haddini bilen sanmı kullardan eylesin. Ve bu ta Peygamber Aleyhisselama kadar ulu azam peygamberlerin hepsine gidiyor. En son Aleyhisselatü Vesselam'a gelindiğinde, ha işte tam adamına geldiniz der diyor. Neden? Çünkü her peygamber kendisine verilen duayı dünyadayken ne yapmıştır? Kullanmıştır ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine merhametten dolayı ne yapmamıştır, kullanmamıştır ve arşın altına gider, Allah Azze ve Celle'ye secde eder ve Allah Azze ve Celle iste, istediğin verilecek, şefaat et, şefaatın kabul olunacak der ve Aleyhisselatü Vesselam ümmetin büyük günah işleyenlere ne yapacak? Şefaat edilecek ve şefaat meselesi böyle devam edecek. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın, hesabı kolay olanlardan eylesin kardeşlerim. Yine devam eden rivayette Adi bin Hatim'den geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah sizin her biriniz ile aranızda engel ve tercümen olmadan konuşacaktır. Kişi sağ tarafına bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek soluna bakacak, ahirete gönderdiklerinden başka bir şey göremeyecek. Önüne bakacak, karşısına bakacak, cehennemden başka bir şey göremeyecek. O halde artık hurmanın yarısı bile olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun. Evet, İmam Bukhari naklediyor. Bu hadis dikkat ederseniz her insanın bizzat Allah Azze ve Celle tarafından hesaba çekileceğini ve onlara ayrı ayrı değil hepsine birden değil tek tek hesaba çekeceğini ne yapıyor? Bildiriyor. Allah hesabı kolay olanlarından ve dünyada tamamen hayra çalışan sanmı kullardan eylesin bizi kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere merhamet etsin. Hesabını veremeyecek işlerden uzak kılsın. Yine devam eden rivayette Ebu Said el hudri bildiriyor radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam kıyamet günü Nuh çağrılır ve tebliğ ettin mi diye sorulur. Nuh aleyhisselam evet cevabını verince ümmeti çağrılır ve size tebliğ etti mi diye sorulur. Onlar bize uyarıcı gelmedi, hiç kimse gelmedi derler. Nuh aleyhisselama şahidin kimdir diye sorulunca Muhammed ve ümmeti cevabı verilir. Ve sizi getirirler ve Nuh Aleyhisselam'ın tebliğine şahitlik edersiniz. Yüce Allah'ın böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahit ve örnektir buyruğu buna işarettir diyor. Bakara 143'te. Demek ki inkar edenler, cehennemlik amel işleyenler Bunlar ne yapacakmış orada? Peygamberlerini bile ne yapacak? Yalanlayacaklar. Şimdi anladınız mı? Veda hutbesi diye meşhur olan Ali Selatü Vesselam'ın ümmetine yaparken o nasihattan sonra size her şeyi tebliğ ettim mi? Etti ne Allah'ın Resulü. Şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi, şahit ol ya Rabbi diye Allah Resulü Sallallahu Aleyhi da Rabbimizi bu olaya şahit kılmasının sebeplerinden birisi budur kardeşlerim. Çünkü insanoğlu bir şeyle karşı karşıya kaldı mı kendi nefsini kınayacağına hep bir başkasını ne yapmıştır? Kınamaya, yalancı duruma düşürmeye çalışmıştır. İşte burada Nuh Aleyhisselam'ın kavminde bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Ve Kur'an'da bunun bütün zikri geçmesi hasebiyle Muhammed ümmeti de peygamberlerin nedir? şahitleridir. Evet Allah hepimize hayır versin. Devam eden rivayette kıyamet günü kimi peygamber üç kişiyle, dört kişiyle iki kişiyle gelir. Hatta yanında hiç kimse olmayan peygamber de gelir. Allah onlara tebliğ ettiniz mi diye sorar. Evet cevabını verilir. Ümmeti çağırılır onlara. Size tebliğ etti mi diye sorulur. Onlar hayır diye cevap verirler. Peygamberlere tebliğ ettiğinize dair kim sizin için şahitlik eder diye sorulur. Muhammed ve ümmeti cevabı verilir. Muhammed ümmeti getirilir. Onlar peygamberlerinin tebliğ ettiğine şahitlik ederler. Onlara onların tebliğ ettiğini nereden biliyorsunuz diye sorulur. Onlar şöyle cevap verilir. Peygamberimiz bize bir kitaplan geldi ve onların tebliğ ettiğini bildirdi. Biz de inandık derler. Onlara... Doğru söylediniz denir, Yüce Allah'ın böylece sizi insanlara şahit ve örnek olmanız için tam ortada bulunan bir ümmet kıldık. Peygamber de size şahit ve örnektir. Bakara 143. ayeti okuyor ve buna işaret ediyor. Ayette geçen peygamberler ve kavimleri için geçerlidir. Ancak bu kavimlerdeki her bir kişiye fert olarak amel defteriyle ve bunları yazan melekler de aynı zamanda şahitlik ne yapacaktır? Yapacaktır. Evet, ayet-i kerimede geldiği gibi kendi dilleri, elleri, ayakları yapmış olduklarına şahitlik ettikleri gün onlar büyük azaba uğrayacaklardır diyor Allah Azze ve Celle. Allah hepimize merhamet etsin. O gün azalarımız bize isyan etmesin. İçi dışı bir olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Enes'ten gelen rivayette ve Vesselam'la beraberken güldü ve neden güldüğümü biliyor musunuz diye sordu Allah ve Resulü en iyisini bilendir cevabını verdi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu kulun Rabbin'a hitap etmesinden kul ey Rabbim beni zulmünden korumadın mı diye sorunca Allah'a Azze ve Celle evet cevabını verir kul ben kendim için benden olan bir şahitten başkasını kabul etmem deyince Allah bugün şahit olarak nefsin ve kiramen katibin melekleri sana yeter buyurur. Kulun ağzına mühür vurulup organlarına konuşun denince organları konuşur. Ve o adam der ki ben sizi kurtarmak için böyle dedim. Sizse beni yalanıyorsunuz der diyor. Allah Azze ve Celle ona ne yapıyor? Gülüyor. O gün onların her yeri mühürlenir. Azaları ne yapar? konuşurdur Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki bütün azalarımız o gün ne yapacak dile gelecek ve yaptıklarını teker teker söyleyecek. Eğer bizim anlattığımızdan azalarınki ters düşerse o gün vay halimize. Evet. Hani bazen Birileri imtihana girer. İmtihan sonucunu sorduğunuzda, kimi der ki ya ne kadar basitti, çok kolaydı. Kimi biraz zordu. Kimi de ya böyle sorular olur mu? Ne kadar gazık sorular var der değil mi? İşte hesabı zor olan, çetin olan, en ince ayrıntısına kadar veya onların ağızları mühürlenir, ağız konuşanlar vardır. Bir de Rablarının selamları olan ve hesapsız cennete girenler var kardeşlerim. Yani dünyadaki imtihanı kazananlar olduğu gibi Allah Azze ve Celle'nin imtihanını kazanan insanlar da var. Hesapsız cennete girenler de olacak. Allah bizi onlardan kılsın. Öyleyse sınav zordu. İmtihan şöyleydi. Yani bunu yapmam mümkün değildi. Bu böyle bir şey yok. Çünkü gönderilen peygamberlerin e, gönderiliş amaçları belli olduğu gibi birçok konuda da bizim için nedir? Örnektirler. Yusuf aleyhisselama bakın. Süleyman aleyhisselama bakın. Musa aleyhisselama bakın. Değişik Eyüp aleyhisselama bakın. Hepsinin ayrı ayrı bizim için nedir? Örneklikleri söz konusu. Allah azze ve celle o gün ömrü boyunca hasta olan bir kuluna hesaba çektiğinde sana bu kadar ömür verdim, ne yaptın? O diyecek ki diyor, taş düşse başıma düştü. Hastalıktan hiçbir zaman düzeleyip de sana ibadet edemedim ki deyip mazeret beyan edecek. Allah Azze ve Celle Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığının en şiddetli halinde gözünün önüne getirecek. O, o halinde bile bana isyan etmedi diyecek diyor. Senin kimi zordu, onun O, onunki diyecek diyor. Yine çok malı olan birine hesaba çektiğinde sana bu kadar mal verdim ne yaptın? O kadar çok mal verdin ki onlarla uğraşmaktan sana gereği gibi kulluk edemedim dediğinde Süleyman Aleyhisselam'ı bütün ihtişamıyla önüne getirecektir. Bunlar bizim için birer nedir? Örnektir kardeşlerim. Allah imtihanı kazananlardan eylesin. Demek ki hesapsız cennete giren insanlar da olacak kalbinde hardal tanesi kadar iman olup, cehennemde günahı kadar yanıp yanıp taşlaşıp daha sonra cennete giren insanlar da ne yapacak? Olacak. Evet. Ama unutmayalım ki Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi, ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız ne yapacak? Cennete girecek. Hukuka-ı Şehmen ne diyor? Ey Allah'ın nasıl dua etti. Allah beni onlardan kılsın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen onlardansın diyor. Hemen bir tanesi kalkıyor Allah'ın Resulü. Dua et beni de Allah onlardan kılsın. Ukaşe seni geçti diyor. Ama burada bazı şartlar var. Bu hesapsız cennete giren insanların da bazı vasıfları var. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Onlar dağlanmayan, efsunlanmayan, uğursuzluğa inanmayan ve Rablarına tevekkül eden insanlardır diyor. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Yine devam eden rivayette Ayşe annemiz bildiriyor. Ali sallallahu aleyhi ve sellem hesaba çekilen azaba maruz kalır buyurdu. Ayşe ey Allah'ın Resulü amel defteri kendisine sağından verilen kimse kolay geçireceği bir hesaba çekilir buyurulmuyor mu diye sorulunca Ali sallallahu aleyhi ve o amellerin arz edilmesidir. Ancak kim inceden inceye hesaba çekilirse muhakkak azaba uğrar buyurmuştur. Evet, İmam Bukhari naklediyor. Yine Ayşe annemizden gelen rivayette, ve sellem bir namazında Allah'ım beni kolay bir şekilde hesaba çek, amin dediğini işittim. Ve namazı bitirince, ey Allah'ın Resulü kolay hesap nedir diye sordum. Aleyhisselatü Vesselam kişinin amel defterine bakılır ve onda yazılı günahları bağışlanır. Ey Ayşe! Kim o günün inceden inceye hesaba çekilirse helak olur, mümine isabet eden her şey onun günahını bağışlatır, hatta onun ayağına batan bir diken dahi günahlarına nedir? Kefaret'tir. Evet. Yine devam eden rivayette, ve Vesselam şöyle buyurdu, Allah kıyamet günü mümini yaklaştırır ve ona örtüsünü örter, insanlardan gizler, sonra ey kulum falan günahı biliyor musun diye sorar. Kul evet ey Rabbim der ve Allah ona bütün günahlarını itiraf ettirir. Kul helak olduğunu düşünürken Allah Azze ve Celle, ben dünyadayken bu günahları örttüm, bugün de bağışlıyorum der. Sonra ona hesap defteri verilir. Kafir ve münafıklara gelince herkesin gözü önünde çağrılır ve işte Rablarına karşı yalan söyleyenler bunlardır. Dikkat edin Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. İmam Bukhari nakletmiştir. Allah bizi böyle günahları dünyadayken örtülen, Ahirette de bağışlananlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Yine devam eden rivayette Doğrusu Rabbiniz bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir ayeti açıklanırken yaptıkları günahlara bağışladı, kendilerine gösterdiği amelleri yapmaları sebebiyle de şükrünün karşılığını verdi manasındadır. i̇bn Ömer, Allah'ın merhamet ettikleri dışında her Ademoğlu hata eder buyurmuştur. Hatta Müslüm'ün son ifadelerinden siz günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyecek bir topluluk halk ederdi. Onlar günah işlerdi. Tövbe ederdi. Allah da tövbelerini kabul ederdi diyor. Yani hatasız bir kul mümkün değil ama en hayırlı kul hatalarından dönen tövbe eden ve bir Rabbin varlığını bilip benim bir rabbim var. Ben ona dönüp af dileyeyim diyen en hayırlı kul onlardır kardeşlerim. Evet. Hasan-ı Basri der ki Rahimallah. Allah mümin kulunu günahları sebebiyle cezalandırmaz. Vallahi Allah bu kula hayrı ve kötülüğü sebebiyle karşılık verirse o kul helak olur. Ancak Allah kula hakkında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 kendilerinden sorulmaz. Gök yarılıp da gül gibi kızardığı, yağ gibi erediği zaman haliniz nice olurdur. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Suçların suçları kendilerinden sorulmaz. Ve o gün ne insana ne suçu sorulur ayetinde mümin ve kafiri tanımak için sorulması kastedilmiştir ki yani melekler kıyamet günü kimseye mümin ve kafir olduğunu açığa çıkmadan ne günah işledin dünyada ne yapıyordun diye sormazlar o gün müminlerin zaten yüzleri alınları abdestizlerinden nedir parıl parıl parıldar kardeşlerim onlar nur içindedir müşriklerse Simsiyah kesilmiş mor kapkara haline ne yapmıştır? Almıştır. İşte ayette bildirilen e, suçların ne olduğu sorulmaz meselesindeki şey budur. Allah hepimize hayır versin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Öğrendiğimiz doğrularla Hepimize amel etmeyi Rabbim nasip etsin. Kavimizin işlediği günahlardan Rabbim bizleri beri buyursun. Ve hayırlı günlere erişmeyi, her hayrı işlemeyi hepimize nasip etsin. Sübhaneke ve bihamdike eşhuden la ilahe illa ente estağfurke ve etubili velhamdülillahi rabbil alem.